Merhaba, Doğa Derneği Türkiye bozkırlarında üreyen nesli tehlike altındaki kuş türleri için yeni bir koruma programı başlattı. Bozkırlar sanılanın aksine boş alanlar değil, doğal yaşam açısından Türkiye'nin en zengin yaşam alanlarından biri. Kartallar, akbabalar, turna ve toy gibi nesli tehlike altındaki kuşların büyük kısmı bozkırlarda yaşıyor. Doğa Derneği'nin nesli tehlike altındaki 7 bozkır türü için oluşturduğu koruma programı tarım alanlarını ve meraları kullanan yerel halkla işbirliği içerisinde yürütülecek program sürmeli kızkuşu, küçük akbaba, bozkır kartalı, şah kartal, toy, turna ve dik kuyruk türlerine korumayı hedefliyor. Su kuşu olmalarına rağmen dik kuyruk ve turna da bozkırlarla ilişkili suak alanlarda ürüyorlar. Program kapsamında ele alınan türlerin turna hariç tümü Dünya Doğa Koruma Birliği'nin yani IUC'nin kırmızı listesine göre küresel ölçekte tehlike altında. Turnalarsa Anadolu ölçeğinde yok olma sınırına gelmiş durumda. Sümeri kız kuşu bu türler arasında nesli kritik ölçüde tehlikede olan ve Anadolu bozkırlarında sadece göç sırasında görülebilen bir tür. Diğer altı tür ise Anadolu bozkırlarında yuva yapıyor. Koruma programı kapsamında alınan türler arasında Şahkartal Trakya'da önemli sayılarda ürüyor. Türkiye özellikle nesli tehlike altında olduğu belirtilen küçük akbaba için çok önemli bir ülke. Dünya Kuşları Koruma Kurumu yani BirdLife International'a göre dünyada yaşayan küçük akvabaların %20'si, Avrupa'da yaşayanların ise %1'i Türkiye'de bulunuyor. Yapılan son araştırmalar Bozkır Kartalı ve Şah Kartalı'nın üreme alanları açısından Türkiye'nin önceki tahminlerden çok daha önemli olduğu vurgulandı. Önümüzdeki hafta ve aylarda Doğa Derneği Kuş ve Sosyal Bilimler Uzmanları ile bu türler için Önemli yaşam alanlarında yerel halkla birlikte yol haritaları belirleyecek. Bu türlerin üreme bölgelerinin büyük çoğunluğu özel araziler ve meralarda yani özellikle çoban ve çiftçiler tarafından şekillendirilen alanlarda bulunuyor. Bu süreçte Doğa Derneği, Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği yani BSBP ve Macaristan Kuşları Koruma Derneği MMI ile Küçük Akbaba, Şahkartal ve Bozkırk Kartalını korumak için birlikte çalışacak. Orta Doğu Ornitoloji Derneği yani OSME ise Orta Anadolu'da dik kuyruk türünün korunması için Doğa Derneği ile birlikte çalışıyor. Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Ötri Levent Erkol konu hakkında şunları söyledi. Anadolu'nun mera ve bozkırları nesli küresel ölçekte tehlike altındaki bozkır türlerinin korunması için çok önemli. Bu kuşlar tarım alanları, özel araziler ve meralar gibi alanlarda dağınık olarak üredikleri için yasal korumanın yanında genel halk eliyle koruma büyük önem taşıyor. Şimdi anlıyoruz ki nesli tehlike altındaki türlerin kaderi aynı yaşam alanını paylaştıkları Anadolu'nun çiftçi ve çobanlarının elinde. Doğa Derneği yeni koruma programıyla dünyanın farklı yerlerindeki örneklerden de faydalanarak bu nadir kuşların yaşadığı kırsal alanlarda iletişim ağları ve işbirlikleri kurmaya başlıyor. dedi. De Doğa Derneği bu kampanyaya destek olmak için neler yapabileceğinizi de şu şekilde duyurdu. Nesli tehlike altındaki 7 bozkır kuşu ile ilgili duyum, gözlem, fotoğraf ve videolarınızı Doğa Derneği ile paylaşabilirsiniz. Bu canlılarda aynı alanlarda yaşayan kişilerle konuşun ve bu türler hakkında bilgileri kaydedin. Derleyin ve bize ileterek koruma çalışmalarını daha sağlık yapmamızı sağlayın. Bu türlere dikkat çeken sanatsal çalışmalar yapın. Sosyal medya kanallarınızdan paylaşın. 7 bozkır kuşunun varlığına dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları yürütebilirsiniz, bunları duyurabilirsiniz. Eğer yaşadığınız bölgede bu türlerden hangileri yaşıyorsa bizimle iletişime geçin birlikte koruma çalışmaları geliştirelim. Doğa derneğinin çalışmalarını desteklemek için gönüllü olun ya da bağış yapın diyor dernek açıklamasında. Ordu Altınordu yani merkez ilçe sahilinde kıyı dolgusunun başlamasına üzerine çeşitli partika, sendika, oda ve dernekler bir araya geldi ve ordu kent platformunun çadırlı direnişine başladı. Ancak bu çadırlı direnişe polis saldırdı ve 11 kişi gözaltına alındı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın basına yaptığı kıyı dolgusuyla yeni yürüyüş ve bisiklet yolu yapılacağı açıklaması sonrası yapılan çalışmanın durdurulması için yargı süreci başlatan Ordu Kent Platformu alanda bekleme eylemi gerçekleştirirken kamyonların geçişini engellediler. Gece gündüz nevet başlatan platform üyelerine bugün yapılan müdahale ile gözaltılar gerçekleşti. Polislerin platform üyelerinin çadırlarını yıkması üzerine yaşanan tartışmanın ardından Polis Emek Partisi Başkanı Hikmet Poyraz, Şiyoji Mühendisleri Odası'ndan İbrahim Katırcıoğlu, CHP'den Nurcan Karakoy'un, Hüsnü Karakoy'un, Tiyatrocu Coşkun Çetin Alp, Ordu Doğa ve Yaşam Alanları Koruma Platformu'ndan Gül Ersan ve Ertuğrul Gönül, Tüm köy sent temsilcisi Hikayeci Sara, Eczacılar Odası'ndan Mustafa Çavuşoğlu, Atilla Yönden ve Fırat Mızrağı gözaltına aldı. Çalışmayı engellemek isteyenler polise, zabıta ve şirkette çalışanlarına çalışmalarla ilgili ruhsat sormalarını verilen yanıtsa dava açın oldu. Çalışma alanında proje ile ilgili herhangi bir levha da şu anda bulunmamakta. Orman Bakanlığı 400 dekarlık trüf ormanı kurmak için harekete geçti. Trüf bir mantar çeşidi ve kilosu yaklaşık 1000 euro. Hürriyetten Meltem Özgenç'in haberine göre İspanya'ya giden bir heyet trüf merkezinde eğitim gördü. Denizli ve Muğla'da trüf aşılı 1200 adet fidan üretildi. 2018'i tamamlanacak yayınlan planı çerçevesinde 17 Orman Bölge Müdürlüğü'nde trüf aşılı fidan kullanılarak 400 dekar trüf ormanı oluşturulması planlanıyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.